Değerli dinleyenler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak İslam bilginleri ve icatları programımızda yeni bir bölüme daha başlıyoruz. ''Efendim, yaratanın bizlere bahşettiği organlarımızın bir benzerini yapabilmek, onların yaptığı işleri yaptırabilmek, içinde bulunduğumuz asırda teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen insan eliyle üretilen cihazlarla mümkün olmayacağı her gün bir kere daha görülebiliyor ve bunlar ilim adamları tarafından da açıklanabiliyor.'' Amerika'daki Ulusal Sandia Laboratuvarı, 12 Temmuz 2001 tarihinde yayınladığı haber bülteninde, yapılan çalışmalar sonucunda göz keskinliğine ve netliğine yaklaştıklarını açıklamışlardı. Yayınlanan bu haberde 64 bilgisayarı kullanarak dijital bir görüntü elde edildiği ve bilgisayarların bu görüntüye ulaşmasınınsa yalnızca birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Bu elbette ki çok önemli bir gelişmedir. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta göz ardı ediliyor gibi. İnsan gözü retinadaki görüntüyü saniyenin onda biri kadarla kısa bir sürede oluşturur ve bu görüntü yalnızca bir milimetre genişliğinde bir alanı kapsar. Bu özellikleri düşünüldüğünde insan gözünün, son teknolojiye sahip 64 bilgisayardan çok daha hızlı ve kullanışlı bir sistem olarak ulaşılamayacak bir mekanizma olarak yaratıldığı açıkça görülür. Efendim ortalama 70-80 yıl gibi uzun bir süre yaşayan bir kişinin kalbi, dakikada 70-80 kereden bütün ömrü boyunca yaklaşık birkaç milyar defa atar. Yapay kalp üzerine araştırmalarıyla tanınan Abiyoment isimli şirket, bütün araştırmalarına rağmen kalbin yıllarca başarıyla sergilediği kesintisiz fonksiyonu taklit edemeyeceklerini ifade etmiştir. Şirketin yeni geliştirdiği yapay kalbin 5 senede yaklaşık 175 milyon kez atması ise çok iyi bir hedef olarak görülüyor. Son teknoloji ürünü bu yapay kalp, insanlardan önce danalarda denenmiş, ancak danalar sadece birkaç ay süreyle hayatta kalabilmişlerdir. Birkaç ufak değişiklikle birlikte, yeni kalbin insanlarda da denenmesi planlanıyor. Duke Üniversitesi'nde bir biyo mühendis olan ve bu konuda yazılmış bir de kitabı bulunan Steven Vogel, araştırmacıların neden insan kalbini taklit etmekte bu kadar zorlandıklarını şöyle açıklıyor. Bizim sahibi olduğumuz motorlar, güçleri ve etkinlikleri ne olursa olsun çok farklı çalışmaktalar. Oysa kalp kası bizim teknolojik donanımımızda bulunan, hiçbir şeye benzemeyen yumuşak, ıslak, kendi kendine kasılabilen bir makine gibidir. İşte bir kalbi bu yüzden taklit edemezsiniz. Avion şirketinin yapay kalbi de gerçek bir kalp gibi iki karıncıktan oluşur, ve iki kalp arasındaki benzerlik sadece budur. Araştırmayı yöneten Pensilvanya Üniversitesi'nden biyomühendis Alan Snyder bu farkı, gerçek bir kalp tamamen kaslardan oluşan bir kalp gibi görev görüyor ve kendisi kasalıyor ifadeleriyle anlatır. Oysa kalple aynı prensipte çalışan pompalarda bir kap ve bu kabın içindeki akışkanı pompalayan bir de sistem bulunur. Gerçek kalpte ise kabın kendisi pompa işlemi görür. Alan Snyder'ın bir cümleyle özetlediği fark işte budur. Değerli dinleyenler, Kendi kendine kasılan bir kabı nasıl yapacaklarını bilemeyen araştırmacılar, iki karıncığın arasına yerleştirdikleri bir motor sayesinde, her iki karıncığın iç duvarlarını iterek hareket ettirmişler. Yapay kalp, karın içine yerleştirilen bir pille çalışmakta, bu pilse hastanın üzerinde taşıdığı, şarj olabilen daha büyük bir pil paketinden yayılan radyo dalgalarıyla sürekli şarj edilmek zorundadır. Gerçek bir kalbinse enerji için bir pile ihtiyacı yok. Çünkü kalbimiz kendi enerjisini her hücresinin içinde kendi başına üretebilen benzersiz bir kas tasarımına sahiptir. Ayrıca kalbin taklit edilemeyen özelliklerinden biri de eşi benzeri olmayan dinamik bir atım hacmine sahip olmasıdır. Nitekim dinlenme halinde dakikada 5 litre kan pompalayan bir kalp egzersiz sırasında bunu dakikada 25-30 litreye kadar artırabiliyor. Avion'un şirketinin yöneticisi olan Kong, bu olağanüstü tempo değişikliğini bu henüz hiçbir mekanik cihazın ulaşamayacağı bir özelliktir diyerek ifade eder. Şirketin yaptığı yapay kalp ise dakikada en fazla 10 litre kan pompalayabilir ki bu da pek çok faaliyet açısından yetersiz kalır. Ama asıl ulaşılamayan kalbin kendine pompaladığı kanla beslenmesi ve ihtiyaca göre güçlenmesidir. Böylece bir kalp hiç bakım görmeden 50-60 sene çalışabilir. Kalp kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle kesintisiz çalışma performansını hiçbir zaman kaybetmez. Bu da onu taklit edilemez yapan en büyük özelliklerinden bir başkasıdır. Bilim adamlarının günümüz teknolojisiyle ulaşamadıkları, sadece ulaşmayı hayal edebildikleri özelliklere sahip olan kalbimiz, benzersiz tasarımıyla yaratıcımızın, yüce Rabbimizin, Allah'ın üstün ilmini bizlere tanıtır. Varlık kamından geçer gönül yare yan olur Varlık kamından geçer gönül yare yan olur Sefer dedir aşk eri dostdur dilde ezmezdi Sefer dedir aşk dostur dostdur dilde ezmezdi Verince canı seveyim Yâre yârolu Verince canı seveyim kolu gönül yarar yar olur geçen gün düzmez olur gönül yare yar sefer dedir hoş dostur diye de eslerim sefer dedir aşk eri dostur dilde eslerim verdi Yar gönülde ihlas gelir. Gönül yare yar olun. Seferdedir aşk edip, dostur dilde ezberi. Seferdedir aşk edip, dostur dilde ezberi. Verince canı seyir. İnce canı sey gönül yale yarolu burası akra efem akra akra, akra efem tüm sesler onda güzel kulağınızdan gönlünüze giden yok Değerli dinleyenler, Siber alemde bir bilgisayar bir virüsten etkilenecek olursa bu, dünyadaki diğer bilgisayarlarında etkilenebileceği anlamına gelir. Dolayısıyla pek çok firma, bilgisayar network sistemlerini virüslerden korumak için bir bağışıklık sistemi oluşturmanın gerekliliğini hissetmiş ve bu alanda çok sayıda çalışma yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmaları sürdüren merkezlerden biri de New York'ta bulunan IBM'in Watson araştırma merkezindeki virüs yalıtım laboratuvarıdır. Burası öldürücü virüslerle çalışan yüksek güvenlikli bir mikrobiyoloji laboratuvarıdır. Ayrıca burada şimdiye kadar tanımlanmış 12 bin bilgisayar virüsünü teşhis edebilecek, aynı zamanda virüsü güvenli bir şekilde bilgisayarlardan izole edebilecek programlar üretilmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz siber alemdeki virüslere karşı mevcut bilgisayar sistemlerini koruyabilecek dünya çapında bir bağışıklık sistemi kurmaya çalışan firmalardan birisi de ünlü bir marka olan IBM firmasıdır. Firma yetkililerinden biri olan Steve White, bu konuda çözüme ulaşabilmek için insan vücudundaki gibi bir bağışıklık sisteminin kurulması gerektiğini şöyle ifade eder. İnsan ırkının varlığını devam ettirebilmesinin tek sebebi sahip olduğu bağışıklık sistemidir siber alemin devamı içinde bir bağışıklık sistemine sahip olması şarttır. Araştırmacılar, bilgisayar ağlarıyla canlılar arasında kurdukları bu bağlantı sayesinde, bilgisayarları tıpkı savunma sistemimizin işleyişi gibi koruyan programlar üretmeye başladılar. Onlara göre, epidemoloji, yani salgın hastalıklarla ilgilenen bilim dalı ve immunolojiden, yani bağışıklık sistemiyle ilgilenen bilim dalından öğrendiklerimiz, canlı organizmaları koruduğu gibi elektronik organizmaları da yeni tehlikelerden koruyabilir. Değerli dinleyenler, Bilgisayar virüsleri bilgisayarlara sızıp kendilerini kopyalayarak çoğaltacak ve girdiği bilgisayarlarda hasarlar oluşturacak şekilde dizayn edilmiş sinsi programlardır. Bu virüslerin belirtileri tıpkı insanlarda görülen çeşitli hastalıklar gibi bilgisayar sisteminin yavaşlaması bazen de esrarengiz bir şekilde dosyalarda hasar oluşmasıdır. Virüs tehdidine karşı bilgisayarımızı korumayı vaat eden programlar, bilgisayarınızın hafızası tarafından daha önce tanınmış virüslerin izini bulmak için, bilgisayarın bütün belleğindeki her kodu araştıran teşhis programlarıdır. Bilgisayar virüsleri yazılımcısının imzasını niteliğini taşıyan ve tanınmasına imkan veren izler barındırırlar. Bilgisayardaki virüs taşıyıcısı program ve imzayı bulduğunda, bilgisayara virüsün bulaştığına dair bir uyarı verir. Yine de antivirüs programlarının bilgisayar için tam bir koruma sağladığı söylenemez. Çünkü bazı kişiler birkaç gün içinde yeni virüsler hazırlayıp bilgisayar ortamlarına yerleştirebilirler. Bu duruma antivirüs programlarının sürekli olarak güncellenmesi, yeni virüs izlerini tanımalarını sağlayacak bilgilerin verilmesi gerekir. Dolayısıyla sistemler devamlı yenilenmeli ve yeni geliştirilen virüslere karşı yeni antivirüs programlarının eklenmesi gereklidir. Ayrıca dünya çapında internet kullanımının yayılmasıyla birlikte bu virüslerde çok büyük bir hızla yayılmaya ve bilgisayarlara ciddi hasarlar vermeye başladı. IBM firması araştırmacıları da çözümü doğadaki örneklerin taklit edilmesinde buldular. Her şeyden önce bilgisayar virüslerinin de son bir hayatı vardır ve tıpkı doğadaki biyolojik virüsler gibi içinde bulundukları sistemi kendilerini çoğaltmak için kullanırlar. Araştırmacılar bu benzerlikten yola çıkarak insanın bağışıklık sisteminin insan vücudunu nasıl koruduğunu incelemişlerdir. Vücut yabancı bir organizmayla karşılaştığında hemen istilacıyı tanıyıp etkisiz hale getirecek bir antikor oluşturmaya başlar. Bağışıklık sistemi hastalığa yol açabilecek hücrenin bütününü analiz etmek durumunda da değildir. İlk enfeksiyon yatıştırıldığında vücut ileriki bir enfeksiyonda daha hızlı karşılık verebilmek için bu antikorlardan bir kısmını hazır tutar. İşte bu hazır tutulan antikorlar sayesinde hücrenin tümünün incelenmesine gerek kalmaz. Nitekim mevcut antivirüs programları da bütün virüsü değil ama virüsün imzasını tanıyacak bir antikor içerirler. Görüldüğü gibi insanları teknolojik alanda çaresiz bırakan konuların çözümleri kainatta mevcuttur. Her detayın düşünülmüş olduğu kusursuz bir işleyişe sahip savunma sistemimiz daha biz dünyaya gelmeden bizi korumak göreviyle hazır halde bulundurulmuştur. Değerli dinleyenler, teknolojide gelinen son noktayla insan vücudundaki muhtelif organların bir benzerlerini yapmak ve suni organlarla bunların işlevlerini yerine getirmek maksadıyla yapılan çalışmaları aktarmaya devam edeceğiz. Ama önce güzel bir eser arası. diyoculuğun yüz akı akra akra akra değerli dinleyenler omurgalı hayvanların gözleri ışığın gözbebeği adı verilen delikten içeri girdiği yuvarlak toplara benzer gözbebeğinin arkasında mercekler yer alır Işık önce bu merceğin, daha sonra da göz yuvarlağını dolduran sıvının içinden geçer ve retinanın üzerine düşer. Retinanın üzerinde koni hücreler ve çubuk hücreler olarak adlandırılan yaklaşık 100 milyon hücre vardır. Çubuklar aydınlığı ve karanlığı ayırt edebilirken, koniler renkleri seçerler. Bu hücreler, üzerine düşen ışığın etkisiyle oluşan imajı elektrik sinyallerine çevirip, optik sinir ağı aracılığıyla beyne yollar. Gözler ışık yoğunluğunu göz bebeğini çevreleyen iris aracılığıyla ayarlar. Iris ise yapısında bulunan minik kaslar sayesine büyüyüp küçülebilir. Bu fotoğraf makinelerindekine benzer bir mekanizmadır. Makineye giren ışık miktarı diyafram adı verilen mekanik bir iris aracılığıyla ayarlanır. Phil Gates Will Teknoloji adlı kitabında fotoğraf makinelerinin gözü taklit eden basit bir model olduğunu şöyle açıklar. Fotoğraf makineleri omurgalı gözlerinin ilkel ve mekanik bir versiyonudur. Bu makineler aslında aynen göz gibi, önlerindeki açıklık dışında içine ışık geçirmeyen kutulardır. Görüntüyü retina yerine bir film üzerine yansıtırlar. Gözlerde görüntüye odaklanma, merceğin şekli değiştirilerek olur. Fotoğraf makinelerinde ise bu işlem, merceğin filmi olan mesafesi değiştirilerek gerçekleştirilir. Efendim, fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Görme işleminde etrafımızdaki görüntülerin duyarlı tabak üzerine net olarak düşmesi için aynı işlemin yapılması gerekir. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş dijital makine ve kameralarda ise otomatik olarak yapılır. Daha özel amaçlarla kullanılan mikroskop ve teleskoplarda da aynı netlik ayarı yapılır. Ancak yapılan bu işlem her durumda vakit kaybına neden olur. Oysa insan gözü bu ayarı sürekli olarak ve çok kısa bir süre içinde kendi kendine yapar. Üstelik kullanılan yöntem taklit edilemeyecek kadar üstündür. Göz merceği çevresinde bulunan kaslar sayesinde görüntüyü retin üzerine düşürür. Yapısı son derece esnek olan ve kolay biçim değiştiren bu mercek, gerektiğinde bombeleşerek, gerektiğinde gerilerek ışığın düştüğü noktayı sabit tutar. Eğer gözde bu ayar kendiliğinden yapılmasaydı, mesela insan baktığı noktaya bir düğme yardımıyla odaklanma yapmak zorunda kalsaydı, görmek için sürekli özel bir çaba harcaması gerekecekti. Görüntü bir netleşit, bir bulanıklaşacaktı. Bir nesneye baktığında görebilmek zaman alacak, bunun sonucunda bütün hareketlerimiz yavaşlayacaktı. Ancak Allah gözlerimizi kusursuz olarak yaratmıştır ve dolayısıyla bu sıkıntıların hiçbirini yaşamayız. Hiç kimse karşısında belli bir uzaklıkta duran nesneyi net olarak görmek istediğinde, aradaki mesafeyi merceğin odaklanma ayarını ve bunlarla ilgili birçok optik hesaplamaları yapmakla uğraşmaz. Nesneyi net görebilmek için yalnızca ona bakmak yeterlidir. Geri kalan bütün işlemler otomatik olarak göz ve beyin tarafından halledilir. Üstelik bütün bu işlemler yalnızca bir isteme süresinde gerçekleşir. Tıp teknolojisi geliştikçe insan gözünün ne kadar büyük bir mucize olduğu daha iyi anlaşılır. Göz hakkında elde edilen bilgilerin teknolojiye uyarlanmasıyla da her geçen gün çok daha gelişmiş kameralar, fotoğraf makineleri ve sayısız optik sistem üretiliyor. Ancak teknoloji ne kadar ilerlese de yapılan elektronik aletler gözün ilker birer taklidi olmaktan öteye gidemiyor. Bilgisayar destekli kameralarda dahil olmak üzere hiçbir insan buluşu alet göze rakip olamaz. Gözdeki çok açık ve benzersiz bir tasarımın tek sahibi Allah'tır. Her şeyi en güzel bir biçimde görmemizi sağlayan bu organın bize verilmiş olması, Allah'a şükretmemiz için çok büyük bir vesiledir. Bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi 23. Ayeti i Kerimesinde bize şöyle bildirilir. Resulüm, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Böyleyken, ne az şükrediyorsunuz. Değerli dinleyenler, Tarihte zulümle olduğu gibi cehaletle övünülen devirler de yaşanıldı. 9 ila 13. yüzyıllar arasında Avrupa'da okuma yazma bilenlerin sayısı %5'i geçmiyordu. O devirlerde Avrupalı aristokratlar okuma yazma bilmemekle övünürlerdi. Mesela 1291'de saint Kalın Manastırı'nda okuma yazma bilen tek bir papaz bile yoktu. Orta çağ batı için hemen hemen hep böylesine karanlıktı. Bu yüzyıllara ait batı kadının ise Katolik kilisesince ikinci sınıf bir yaratık olarak kabul edildiğini görüyoruz bir çeşit hatta tek eğitim kuruluşları olan kiliselerde okuma yazma bilenlerin yüzde beşi geçmediği bir dönemde kadının burada yeri ne olabilirdi? İlim hayatında nispeten hareketlenmenin görüldüğü dönemlerde ise kadınların oldukça sınırlı bir şekilde bu çalışmalara iştirak edebildiklerini görüyoruz. Mesela Francesco de Bagarico, zadigan sınıfının kızlarına okuma-yazma serbestliği tanırken, kumandan, doktor, hakim kızlarının okuma-yazma öğrenmemelerinin daha iyi olacağını belirtiyordu. Tüccar ve sanatkar kızlarına ise öğrenimi yasaklamaktaydı. Aynı yüzyılların İslam dünyasına ise ilmin beşiği haline geldiğini görüyoruz. Mesela Endülüsü düşünelim. Genç ihtiyar, çoluk çocuk herkes okuyabiliyor, köy ve mahallelere varıncaya kadar okullar açılıyordu. 10. yüzyıl İspanyası'nda İslam'ın hüküm sürdüğü bir devrede kurtuba bir ilim ocağı olmuştu. Had a teacher, the teacher of teachers He changed the world for the better And made us better creatures Oh Allah, we've shamed ourselves We strayed from al-mu'anlim Surely we've wronged ourselves What will we say in front of them? He was Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Masiyak wa namka He was Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad See upon mankind, teacher of mankind. هذا القوس يا حبيبي يا محمد يا شقيق يا محمد. Hayrü Külkünlü ya Mustafa, ya İmama ya Mustafa, ya Şefiğar Alamin, ya Mustafa, ya İmama ya Mustafa,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 he was muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad nya siap menangkan di was muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad See upon mankind Teacher upon mankind Oh, oh, oh, oh.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 We must pray the aunt when he's smart He Muhammad, Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Masiyakunam kan He was Muhammad Sallallahu alayhi wa Sallam Muhammad See upon mankind, teacher Ya Habibi Ya Muhammad, Ya Ya Muhammad, Muhammad. Ya Mustafa Ya Ya Mustafa Ya Ya Mustafa Ya. Seninle ya gönlünüz Değerli dinleyenler, Radyonuz Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eser arasından önce 10. yüzyıl İspanyası'nda İslam'ın hüküm sürdüğü bir devrede, Kurtuba'nın bir ilim ocağı olduğundan bahsediyorduk. İşte bu Kurtuba'nın ilim ocağı haline gelmesinde emeği bulunanlardan, cerrahlığı müstakil bir ilim haline getiren büyük operatör, Endülüs'ün hatta İslam dünyasının en meşhur doktoru, Zehravi'yi tanıtmaya çalışacağız efendim. Ebu'l Kasım Zehravi İsmi Halef bin Abbas Ezehravi ez olup, künyesi Ebu'l Kasım'dır. Miladi 930, Hicri 318 yılında, Kurtuba yakınlarındaki Ezehra'da ez dünyaya gelmiş, Miladi 1013, Hicri 404 yılında Kurtuba'da vefat etmiştir. Doğduğu yerden dolayı da Zehravi ismiyle meşhur oldu. Batı ilim aleminde Ebu'l-Kasis, El-Bukasis ve Al-Zahravis olarak bilinir. Hayatının büyük bir kısmına doğduğu yer olan zehrada tıp ve eczacılık araştırmalarıyla geçiren Zehravi, ayrıca dini ilimler ve diğer fen ilimlerini de okumuş, zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi'nde öğrenim görerek, özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında ihtisaslaşarak söz sahibi oldu daha genç yaşındayken şöhretin zirvesine ulaşmış, önce Endülüs Emevi halifesi 3. Abdurrahman'ın, daha sonra da yerine geçen 2. hakemin hususi doktorluğunu yaparak, hükümdarların özel tabibi oldu. Müzik Müslüman cerrahların babası olarak kabul edilen Zehravi, daha çok cerrahi sahasında başarılı ve meşhurdur. Modern cerrahinin öncülüğünü yapan Zehravi'nin devrinde Avrupa'da cerrahlık hekimler tarafından üstün görülmediği için uygulama sahası açılmamıştı. Avrupa'nın aksine İslam aleminde makbul, yaygın ve revaçta olan bir ilim olduğundan tatbiki başarılı neticeler veriyordu. Cerrahiye ilk önem veren alim meşhur Razi idi. Ali bin Abbas onun yolunu takip etmiş, sonra da İbn Sina yetişmişti. Endülüs'te de cerrahinin başlı başına bir ilim haline gelmesi zehravi sayesinde oldu. Zira o, bizzat ameliyatlar yaparak, yeni metotlar ve aletler keşfederek, bunları maharetle kullanmayı başarmış, sonra da tamamının şekillerini eserlerinde detaylı olarak hem çizmiş hem de kullanımlarını anlatmıştı. O devirde Avrupa'nın zehravinin eserleri ve bunlarda ortaya koyduğu tıbbi ve cerrahi usuller temel müracaat kaynağıydı. Değerli dinleyenler, Ebu'l Kasım Zehravi'yi esas şöhrete kavuşturan Et Tasrif adındaki eseridir. O, bu eseriyle Çağın batı tıp dünyasına hakim oldu. Doğulu ilim adamlarından çok, batılı ilim adamlarından takdir topladı. Meşhur fizyolojist Helen'ın ifadesiyle, onun eserleri 14. asırdan önce yaşamış bütün cerrahlar için yegane kaynaktı. Avrupa asırlarca onun eserlerini inceleyip yazdıklarından faydalandı, ve ona dayanarak çeşitli buluşlar yaptı. Zehravi, ameliyatlarda kullanılmak üzere çeşitli aletler keşfetti ve resimlerini çizip kitabına koydu. Cerrahide kullanılan, resmini çizdiği bu aletlerin sayısı 200 civarındaydı. Bu aletlerle kendi devrinde yapılması imkansız sayılan birçok ameliyatı bizzat yaparak kullanımını da göstermiş oldu. Böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ilk defa o tespit ederek bu ameliyatı ilk defa o gerçekleştirdi. Yaptığı ameliyat çağımız operatörlerinin yaptıkları ameliyatla aynıydı. Zehravi cerrahi usullerini birçok günlük acil hallerde başarıyla tatbik etmiş, burun ameliyatları yapmış, çalışmalarında gümüş nitratı kullanmıştır. O, akciğer iltihaplanmaları üzerinde çalışmış ve ameliyatla göğsü yarıp dağlama yoluyla tedavi gibi daha önceleri hiç yapılmamış birçok cerrahi tedaviyi başarmıştır. Günümüzde elektrikle yapılan yakma, bu uygulamanın faydasını gösterir. Ameliyat sırasında mum ve alkol kullanarak kanamayı durdurmayı başardı. Leğen kemiği kırıklarının tedavisini ilk yapan kişiydi. Omuz eklemi kırık ve çıkıkları üzerine önemli tespitleri vardır. Açık kırıklarda yaranın bakımı için alçı sargısından bir pencere kesip açma metodu da ona dayanır. Alçı sargısını yumuşak şeylerle doldurmada Ebu'l Kasım'ın keşfiydi. Göz, kulak, burun, boğaz ve diş cerrahisine önderlik etti ve ilk defa fıtık ameliyatını gerçekleştirdi. Ebu'l Kasım Zehravi, ameliyatlarda kendine has anestezi metotlarını tatbik etti ve bunun için ban faydalandı. Canlı hayvanlara tecrübe maksadıyla ameliyatlar yapmak, kadavra ikisi parçalamak gibi yeni fikir ve metotlar denedi. Mafsal iltihaplarını tetkik ederek tedavisi üzerinde durdu. Varis yani damar genişlemesi hastalığı üzerinde çalışmalarda bulundu. Değerli dinleyenler Ebul Kasım'ı ve yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Ama şimdi yine güzel bir eser dinliyoruz. Affeyle mufranım illallah, sultanım illallah, sırânım illallah, günahı affeyle. Mevcudum illallah senden gayrısı yok maksudum illallah mağcudum illallah illallah senden gayrısı yok maksudum illallah ya allah illallah ya subha, illallah sen fazlımız illallah ya allah. Varsun illallah, men sen razıdız, tek illallah. Vurumsun illallah, varımsın illallah. Garip likillerde yarim illallah. Dünyada illallah, ahirette illallah. Dağlarda deryada savratım da illallah. Ya illallah. Subhane lillah, ne nefsen razıdır, ma, illallah. Illallah, illallah. Ne razıdır, ma, illallah. Illallah, emanım illallah. Sinem de dinim, imanım min lillah. illallah, Öldürsen illallah Allah, hem dinim, imanım, ya Allah sen hem dehândinim bir ya Allah illallah, ya ya illallah ne sen razıdın seyfulah billah ya Allah ya illallah ne Akra, Akra efendim, Tüm sesler onda güzel Radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda ünlü cerrah Ebu'l Kasım Zehravi'yi anlatmaya devam ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Ebu'l Kasım Zehravi ameliyatlarda kullandığı aletleri kendine has bir metotla mikroplardan temizledikten sonra kullanıyordu. Bu işte bilinen ve maddesüz safra denilen bir maddeden faydalandı. Günümüzde yapılan araştırmalar bu maddenin bakterileri imha edici özelliğe sahip olduğunu ispatlar. Yunanların geri bir seviyede bıraktıkları tıbbın kadın hastalıkları dalında yeni usul ve aletlerle büyük gelişmeler kaydetti. Ölü fetüsü çıkarmak için kronioktesi ameliyatı yapmıştır. El ve diz vakalarında ayak durumuyla çapraşık durum veya ilk defa kendisinin müdahalede bulunduğu çocuğun geliş durumunda doğuma yardımcı yeni metot ve müdahaleler bulundu. Cene'nin ters doğumuna müdahaleyi yine ilk defa o tavsiye etti. Bu metot doğuma oldukça yardımcıydı. Halbuki Soranus ve selefleri buna cesaret edememişlerdi. Ancak asırlar sonra Stutgartlı jinekolog Vacher (2856-1935 yılları arasında yaşamıştır) buna teşebbüs etti ve bu usul Vacher durumu adıyla şöhret buldu. Böylece Müslüman bir bilginin buluşu yine bir Avrupalı doktora mal ediliyordu. Vajinal taş ameliyatı tıp dünyasına o kazandırdı. Ayrıca Ebul Kasım, özel bir vajinal aynadan başka, kalımın iyi şekilde genişlemesine yarayan, doğumda büyük yardımı olan kolyeurin ter aletini de icat etti. Poliplerin çıkarılmasında çengel uygulandı. Hizmetçisine başarılı bir trakeotomi ameliyatı yaptı. Pratisyen cerrahlarına suni dikişi, kürt dikişi, karın yaralarında sekiz dikişi, bilipliğe geçirilen iki iğneli dikişi, bu münasebette kendi bağırsaklarıyla yapılan dikişi, bağırsak ameliyatında katkütü o öğretti. Bütün ameliyat dikişlerinde bilhassa karın çukur altındaki cerrahi müdahalelerde havsalayı yatakta ilk defa yüksek tutan o oldu. Avrupa bu usulü ondan öğrendi. Değerli dinleyenler, Fransız cerrah pare 1552 yılında büyük damarları bağlayarak yaptığı bir ameliyatta şöhrete kavuştu. Herkes bunun, dünya tıp tarihinde bu konuda yapılmış ilk ameliyat olduğunu sanıyordu. Oysa aynı ameliyatı Ebu'l Kasım, Fransız Cerrahpare'den 550 yıl kadar önce gerçekleştirmişti. Avrupalılar bunu da sahiplenerek kendilerine mal ettiler. Fren Delenbelk durumunu ilk defa tavsiye eden Ebu'l Kasım'dır. Ancak 20. yüzyıl başlarında 1844-1924 tarihleri arasında yaşayan Almanca raffire deriktiren Delenberg bunu uygulamış ve Ebu'l Kasım'ın buluşuna sahip çıkıp kendine mal etmiş, Ebu'l Kasım'ın ismi unutulmuştur. Zehravi ayrıca birçok diş operasyonlarını tarif etmiş, diş çekme, tespit etme, kökünü besleme ve takma dişlerle ilgili bilgiler vermiştir. Çürük dişlerin kırılmadan çekilebilmesi için kurşunla dolduruluk çekilmesi fikrini ortaya atan ilk doktordur. Diğer metallerin ağız içinde kimyasal reaksiyona gireceğini düşünerek altın tel kullandı. Demir, bakır ve altından yapılmış cerrahi aletlerini esaslı bir şekilde geliştirdi. Cerrahi ameliyatlarda dikişler için kullanılacak ipek ipliği imal etti. Burun içindeki fazlalık et parçalarını temizleyip almak için ilk defa senanin denilen orijinal bir alet yaptı. Yine ilaçları mesaneye vermek için madeni şırıngayı ilk defa o yapıp kullandı. Değerli dinleyenler, Ebu'l Kasım-ı e Zehravi'yi şöhrete kavuşturan, ilim dünyasına tanıtan en önemli eseri Et Tasrif'tir. İki ciltten meydana gelen eser 900 sayfadır. Eserin asıl adı, et tasrif limen acize anil teliftir. Bu eser onu cerrahinin yıldızı haline getirdi. Eser Avrupa cerrahisinin temelini oluşturmuş, cerrahlar için vazgeçilmez bir kılavuz kitabı olmuştur. Meşhur fizyolog Haller'ın ifadesiyle, onun eseri 14. asırdan önce yaşamış bütün cerrahiler için yegane kaynaktı. Avrupa asırlarca onun eserini inceleyip, yazdıklarından faydalandı ve ona dayanarak çeşitli buluşlar yaptı. 30 bölümden meydana gelen et tasrifin 1. ve 2. bölümlerinde hastalıkların genel değerlendirmesi yapılarak tedavileriyle ilgili bilgiler verilir. 3. bölümden 25. bölüme kadar olan kısımda ilaçların terkibi anlatılır. Mesane taşlarının mesane içinde kırılarak düşürülmesi kitabın 21. bölümünde bulunur. 26. bölümde hastalık, sağlık ve yiyecek rejiminden bahsedilir. 28. bölüm ise basit ilaçlarda yiyeceklere ayrılmıştır. Kitabın en önemli bölümü 30. bölümüdür. Bu bölüm 3 kısımda incelenebilir. 1. kısım yapma yöntemlerini ve yaygın olan özel aletleri anlatır. 56 cüzden meydana gelir. Kesme, delme ve yaralarla alakalı olan 2. kısım ise 93 cüzdür. 3. kısım ise kırıklar ve yer değiştirmelerle alakalı bilgiler ihtiva eder. Değerli dinleyenler, tasrifin 86 civarında yazma ve basma kopyası vardır. Birçok defa latinceye ve ibraniceye tercüme edildi. Eserin 1. ve 2. kısımları 1519 senesinde Augsburg'da latince olarak basıldı. Cerrahi ile ilgili 30. bölüm meşhur Gerardo Cremona tarafından 12. yüzyılın ortalarında Cirocia ve adıyla latinceye tercüme edildi. Bir asır sonra Şemtov tarafından İbraniceye tercüme edilen bu bölüm, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Amasya Hastanesi başhekimi Savuncu Zade Şerafettin tarafından bazı ufak tefek ilavelerle Cerrahiye-i İlhanie adıyla Osmanlıcaya tercüme edildi. Avrupa'da cerrahinin temelinin atılmasına sebep olan bu eser, Salerno, Montpellier ve diğer Avrupa tıp fakültelerinde asırlarca ders kitabı olarak okutuldu. Ebu'l Kasım Zehrave'yi Müslümanlardan çok asırlarca eserlerinden istifade eden Avrupalılar tanıdılar. Buluşlarını ve tedavi şekillerini kendilerine mal ettiler. Efendim böylelikle bir İslam bilginleri ve icatları programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden bizleri kendi değerlerine, bilgilerine ve asıl sahibi olduğumuz ilme sahip çıkan ve her bir birer kutup yıldızı olan atalarımızın çizdikleri yoldan gidebilenlerden etmesine niyaz ediyoruz. Bir sonraki İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.